...irrahmanirrahim... ...elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin... ...sallallahu teala ala seyyidina... ...ve mevlana muhammedin... ...ve ala alihi ve sahbihi sellem... ...bu mübarek Ramazan-ı Şerif'in... ...en nazik saatlerinden olan... ...iftar saatinde... ...Allah-u Teala bizleri... ...ilm meclislerinde... ...zikir meclislerinde, sohbet meclislerinde... ...cem ediyor... Ağzı Kerem'iyle bu dersleri hep ilim meclisinde bulunmak niyetiyle dinleyin. Ve insanları haberdar edin. Mesaj atın. Telefon açın. Çünkü insanlar oruçlu da olunca bu saatlerde çok yorgun oluyorlar. Ve bir şey dinlemek istemiyorlar. veya da işte zapsı bederken vakitleri dolduruyorlar. Fuzuli efendim şeylerle meşgul oluyorlar. Halbuki bu ömür sermasedir, bir de hale girmez. Her vaktimiz çok kıymetlidir. Hangi sohbettin, hangi kelimesinde, cümlesinde hidayatimiz var belli değildir. Bunun için allah Teala'dan hidayet arıyoruz. Hidayet istemende yolu vardır. Nerede arayacaksın? Nazır nesinde arayacaksın yani. Yerinde arayacaksın. Bir şeyi yer, mahallinin gayrinde ararsan bulamazsın işte. Ne diyorlar? Öküzün altında buzak. Ne demek bu? Sen ineğin altında buzak arayacaksın. Orada beklenebilir. Öküzün altında beklenemez. Çünkü doğurmaz. E şimdi onun için her hocanın sohbeti dinlenmez. Herkesin konuştuğundan bir şey anlaşılmaz. İlim alınmaz. Fetva alınmaz. Bir adam yalnız konuşuyor. Şimdi ben Beni dinleyin başkasını dinlemeyin dedim mi hiç? Demedim. Elif sünnet üzere olanlar hepsini dinleyin dedim. Ama kime elif sünnet üzere bunları da belirlemek lazım. Yani ekseri programlara bakındım. Doğru konuşuyorlar. Yani kanallarda sahurda falan. Bir tek Beyaz TV bu kadar ikaz etmemize rağmen bu Mehmet okuyan bu Kur'an'daki mucizeleri inkar ediyor dememize rağmen inadına yapar gibi milletin itikadıyla oynamak üzere bu adamı çıkarıyor. Ya hoca mı bulamadın? Adam mı bulamadınız? Bu adam mucizeleri inkar ediyor. İbrahim Aleyhisselam dört kuşu kafalarını kopardı. Sonra kendine çağırdı. Mucizesi Bakara suresinde ayet. Böyle bir şey yok diyor. Ondan sonra Meryem validemiz babasız çocuk doğurmadı. Kendi içinde erkekli hormonu vardı diyor. Daha bunun demediği iş yok ya. Fakat bu milleti ifsat etmek için kasıtlı bu beyaz şey bunu çıkarıyor. Mesela e, öbür kanallarda e, insanı Baktım mesela hep düzgün doğru konuşan adamlara rastladım. Dün gece itibariyle konuşuyorum. Ama ben şimdi demiyorum ki onu dinleme, bunu dinleme. Ama kim ehli sünnete muhalif konuşursa onu dinleme. Hidayeti nerede? ehti ehti ehdî Ya ibâdî kullukum dâllûnilâ men hedeytuhu festehdûni fe ehdikûm. i Kudsî'dir. Yani Müslüm'ün Şerif'te geçiyor. Buharide de olabilir ama Müslüm'de yani kesin geçiyor Bukhari Müslüm'de. Ey benim kullarım! Hepiniz dalalettesiniz. Yani benim yolumdan çıkmışsınız. Ancak kime hidayet ettiysem onlar kurtulur. O zaman ne yapın? Benden hidayet isteyin ki sizi hidayet edeyim. E şimdi hidayet istemenin yolu var. Sen şimdi ey kullarım hepiniz açsınız. Benim doyurduklarım müstesna. Benden yemek isteyin sizi yedireyim. Buyurduğu zaman sen e, yemeği e, kazanmak için çalışmıyor musun? İşe gitmiyor musun? Bakkala gitmiyor musun? Fırına gitmiyor musun? O zaman Allah dur böyle Allah beni doyursun de. Ey benim kullarım hepiniz çıplaksınız ancak benim giydirdiklerim müstesna. E benden kisve isteyin ben sizi giydireyim. E tamam hepiniz hastasınız benim şifa verdiklerim müstesna. Şifanızı arayın vereyim. Bunlar hepsi doğru şeyler ama sen Allah bana şifa versin derken doktora gitmiyor musun? Hap yutmuyor musun? ...elbise almak için dükkana gitmiyor musun? O zaman bu aynı bir şey. Benim dinimi doğru anlamak için... ...benden hidayet isteyin... ...ben size hidayeti yaratacağım Allah böyle E sen hidayeti nerede arıyorsun şimdi? Mehmet Okyanın konuşmasını dinleyerek... ...hidayet bulabilir misin ya? Tarslamanı dinleyerek hidayet bulabilir misin? İslamoğlu'nda hidayet bulabilir misin? Hazir Bayındır'da hidayet bulabilir misin? Allah'ın diyor... ...ne bilsin senin kimle evleneceğin diyor... ...Allah millin subatını inkar ediyor... Öbürü Allah'ın kader Efendim Amentü'deki kader Alın yatsın inkar ediyor Adem Aleyhisselam'ın babası var diyor Ya şimdi bu tip adamlarda Hidayet olmaz Hamdolsun da bir eskiden Yani Ramazanlarda bu televizyonlarda bu Yaşar Nuri zihniyetleri cirit atıyordu Yani Çok daha tehlikeliydi Çünkü bütün milletin artık Namazın kazası yok cezası yok Efendim istersen oruç tutma para ver işte o zekeriya beyazları. Bilmiyor musunuz? Adam diyordu ki sağlıklı da olsan, yolda da olmasan, istersen para ver diyordu, oruç tutma diyordu. Yani bu. Normal Ramazan orucunu parayla yiyebilirsin dedi ya. Biliyorsunuz kadınların başörtmesi farklı değil dedi. Horozdan kurban olurdu. Yani şimdi bu kafada adamlar milleti senelerce meşgul etti. Elhamdülillah. Şimdi genel manada genel manada e, el-i sünnet hassasiyeti olan millete yani yanlış itikadlar açlamayan insanlar ekseriyeti öyle görmeye başladım. Bundan çok memnunum. Bundan çok memnunum. Nihat Hoca, Eri Sünnet Adam, işte Ömer Döngel Hoca, Eri Sünnet Adam. Hani birkaç tane isim hatırıma gelenlerden. De, geri kalanlardan da konuk moruk alıyorlar. Fakat konuklardı konuklarda ekseriyeti Eri Sünnet. Genel böyle görüyorum. Cevat Akşit Hoca, kıymetli hocamız mesela. Misal yani bu tip konuklar oluyor. Bunlar iyi şeyler. Ehl-i insanlar misafir oluyor kanallara falan. Bir şeyler anlatıyorlar. Daha da çok var. Allah sayılarını artırsın. Ama e şimdi beyaz bir sabitlemiş Mehmet da yapmış millet. E bu dinlenilmez. Caiz değil. Çünkü mucizeler inkar ediyor. Bitti. Yani hidayeti nereden arayacaksın? İlim meclisinden arayacaksın. Ama hangi ilim meclisinden? Ehl-i Sünnet üzere konuşan insanların ilim meclislerinde. Veya sohbetlerinde, eserlerinde arayacaksan. O zaman Mevlana buyuruyor. Ben sehidat yaratırım. Bizim şülüksümüz yok. Özellikle de sizin. Hadi ben bir dolanayım dedim. Zaten Ramazan'ın onu oldu. 9'u 10'u oldu. Ben daha bir bakabildim yani. Dün gece bir bakabildim şöyle. Kim nerede ne yapıyor hesabı. Bak 9 günü. işim var gücüm var. Vaktim yok yani. Ama bir şey diyeyim dedim. Yani genel manada konuşuyorum. Bir, hemen hemen. Bir dolanayım dedim tabi uydudakiler dolanamazsın. Bin tane kanal var ben onlarla nasıl baş edeceğim. Ee, önemli işte ismi olan kanallar. Buna bakındım. Zaten belgesel veren, şu veren bu veren yemek programı bir memnun programı bize alakadar etmiyor. Ama dini bir şey konuşup fetva verenler bize alakadar ediyor. E, milletin imanını mı bozacak? İtikadını mı ifsad edecek? Orucunun imsanı mı ifsad edecek? O sonra helala haram mı diyecek? Harama helal mı diyecek? Bunlara mesela keşke vaktimiz olsa hep bakıp da işte bunlara cevaplar tek tek verebilsek falan ama vaktimiz yok yani. Ya bir de şimdi zikril münkarat, tenteşirul münkarat. Ya bunları anlattıkça da bunlar da yayılmış oluyor bizim de ağzımızda dilimizle. Yaymasan, cevap vermesen, insandan itikadında şüpheye düşen merak etse bir şeye girse YouTube'a şuraya buraya. E bir cevap bulamıyor. Onun için biz vazifedeyiz yani. Biz tetikteyiz Allah'ın izniyle. Ölene kadar vazifedeyiz inşallah. Ne kadar eli sünnet dışı fırka varsa reddiye diye yapacağız ve yapıyoruz. Hidayet arayın ki ben size hidat vereyim. Sizin şu lüksünüz yok dedim. Ben istediğim kanala bakarım, istediğim hocayı dinlerim. Ondan sonra da kıyas yaparım. Ondan sonra işime geleni alırım. Böyle bir din yok. Senin kıyas yapacak ilmi yok ki. Kıyas yapman için mikyasın olması lazım. Mikyas ne demek? Kıyas aleti. Kıyas aleti ne, nedir yani? Kıyas vesilesi diyeyim. Şey. Kaba kaçmasın. Kıyas vesilesi nedir? Hakkı batıldan ayıracak. Bu doğru konuşuyor, bu yanlış konuşuyor diyecek. Ölçü birimin var mı elinde? Yok. Niye geldin buraya? Ölçmeye geldim. Niye izliyorsun bu programları? Tartmaya. E, tartım var mı? Yok. Ölçüm var mı? Yok. Kafana göre tahminler bu işler olmaz. Halep oradaysa arşın burada. Diyebilmen için arşının olması lazım. Senin ölçü aletin yok yani. Ölçü aletin ne demek? Kur'an'ı biliyor musun? Tefsir, hadis biliyor musun? Bilmiyorsun. Fıkıh biliyor musun? Bilmiyorsun. Hadis bilmiyorsun. Tefsir bilmiyorsun. Hakayet bilmiyorsun. Tasavvuf bilmiyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun. Önüne ne koyulursa onu yiyeceksin yani. Ondan sonra diyorsun ki ben bu yemekler arasında tercih yapacağım. E sen bir şey bilmiyorsun ki ne buldun ki neyi tercih edesin ya? Evvela ilmin olur da hakkı batıldan ayıracak kıyasın olur da kıyas yaparsın. Onun için sizin ehl sünnet alimlerin bu adam ehl sünnettir dediği birinde sabit kalmanız gerekiyor. Mahmut Efendi Hazretleri'nden daha büyük insan mı var ya 90 küsür yaşında ehl-i sünnete bu ahmet tam ehl sünnettir buyurdu. Bitti. Kaşınmanın, aşınmanın oynamanın, zıplamanın lüzum yok. Bu ahmet tam ehl sünnettir buyurmuş bu zat. Kaç kişi duymuş bunu. E sesi de var işte kürsüde. Eski bize verilmedi. Hala iade edilmedi. Allah iadesini nasip etsin. Külliyede efendisi de kendi görüntülü sesi var. Ahmet Efendi size anlatıyor bunları isteyecek. Yani ne yapsın? Daha ne desin? E şimdi sen bir şecereli bir silsileli bir iş yapman lazım. Yani bir insanın aslını neslini bilip öyle dinlemen lazım. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ahir zamanda iblisler insan kılığına girecek. Ve insan suretinde kürsülere çıkacak size vazete ede çık buyuruyor. Bu meşhur hadistir ya. Onun için her kürsüye çıkanı dinlemeyin. Her hoca kılığında kisvetinde adama aldanmayın. Dekcallara şeytanlara uymayın buyuruyor. Hidayet arayın ki Mevla buyuruyor. Hidayetinizi yaratayım. Onun için hidayet kanalı. Lale Gül hidayet kanalıdır. Ben her kanalı bile bilmiyorum. Çünkü neden her kanalda her gün herkes değişik çıkıyor yani ben şimdi sabit bir şey bilmediğim için şu kanaldakilerin hepsi doğru konuşuyor diyemem ama Lale Günde çıkan Hoca efendiler hepsi doğru konuşuyor. Bunu diyebilirim. Sadece benim adıma da konuşmuyorum. E neden? E i̇nceliyoruz. Eleme yapıyoruz yani. Yanlış konuşan bir adamı çıkartmıyoruz. Sohbetini almıyoruz. Bir yanlış yaptıysa yanlış yapanlarla gezeni de almıyoruz. Mesela evvelce Bahçe Hoca Efendiler şimdi konuşmuyor. E neden? E neden konuşmuyor? E neden konuşmuyor? Benden sebep değil herhalde. Kendi yaptığı yanlışlar sebebiyle. Sen Mustafa İslamoğlu'yla görünürsen, sen Nurettin Yıldız'la gezersen, sen Mehmet Emin Yıldırım'la, efendim sahabe-i e, bu kadar e, iftira eden insanlarla gezersen, tozarsan Mustafa İslamoğlu'yla görüşsen iyi ya, çok iyi ahlaklı adamdır bana diyor ya. E bir şey bu adamla sohbetlerini veremiyoruz. Evvelce veriyorduk, bilmiyorduk. E şimdi anladık ki bunlar batıla hizmet ediyor. E şimdi bazılarını çıkarttık. E neden çıkarttık? E yanlış yapıyor. Efendi Hazreti'nin hainlik yapan adamlarla birlikte oluyor. Efendi Fatih'in bu boşaltılma projesine hizmet eden, Suri Çin'i boşaltma ekümanik projesi, FETÖ projelerine hizmet eden adamlarla adam birlikte. Uyarıyoruz, uyarıyoruz, uyarıyoruz. Adam anlamıyor. Ne varsa derdi anlamıyor. E ben şimdi bu adamı da size gelip de takdim edemem ki artık. Batılı anladığın zaman batılı terk edeceksin. Hakta hidayette sebat edenlerle devam edeceksin kardeşim. Çünkü bir adam güven vermiyorsa... ...kiminin para zafiyeti var... ...kiminin güç zafiyeti var... ...kiminin güçlüden yana olma zafiyeti var... ...kiminin herkesle iyi geçinme zafiyeti var... ...kiminin herkes beni sevsin... ...her cemaat... ...her türlü vehabisi, şiisi, bilmem ne... ...hoş görüneyim zafiyeti var... ...e ben sırtımda taşıyamam ki bu kadar insanları ya. Onun için... Hidayat arayın, ben size hidayat yaratayım Allah buyuruyor. Siz doğru adrestesiniz. Atlayıp zıplamayın. Burada size batıl bir şey konuşulmadı ve konuşulmayacağını Allah'ın izniyle taahhüt ediyorum. Bu kanalda size batıl bir şey konuşulmayacak. Ha. Bak bir program yapalım dedik bir çocukla. Kalktı birkaç konuk çağırdı işte program. Cık. Yanlış bir şey oldu, programı kaldırdık. Çünkü neden? E sen demek ki konuklarını seçemiyorsun. Konuklarını şey yapıyorum. Siyasilerden biri için. Mehdi'dir dedi. Hemen dedik ki. Tamam orada tepki yaptı programca. Biz dedik ki bak kardeşim. Sen konuklarının ne konuşacağına. eli sünnet midirler değil midirler. Konuklarını seçemiyorsun. Onca bizim hocalarımız belli zaten eli sünnet oldukları. Biz onlarla devam edeceğiz. Bir konuk alma programını kaldırdık mısın? Birkaç aydır yok. E niye yok? E niye yok işte bu adam? Kimseyle biz kavga edip, gürültü edip maddi bir çıka, anlaşamazdık yaptığından değil. e şimdi bu programda adam kalkıp biri için şu anda yaşayan hayatta olan siyasilerimizden biri için Allah selamet versin biz de dua duacıyız ama o da razı değil bu işten. Yani hiçbir görüş yok bu hususta. Adama kalkıp metni diyorsun. Kraldan beter kralcılık yapıyorsun. E şimdi sen bunu yaptığın zaman metni ne demek yani? amen gibi inanmamız gereken bir şey. E sen şimdi bu kadar insanın hiçbir şey, bu hususta ayet hadis olmayan bir konuda kalkıp Mehdi'dir denir mi? E, dediyse bir adam, e, o adam bilim değil, o adam konuk geldi geçti. Ama o programı yöneten insan bunu ayarlayacak kapasitede değilse, o zaman ne yapıyoruz? Benim bir adetim vardır mesela. Çok önemli bir adetimdir. Bu yaşa kadar hep böyle yaparım. E, yüzüm çok yumuşaktır. Ama size de kural olsun, yüzünüz yumuşaksa, şoförü işten çıkartamıyorsanız arabayı satın. Ben öyle yaptım. Ben kaç şoförü arabayı satarak değiştim. Çünkü yüzüm çok yumuşak anladın mı? Hak var hukuk var diyorum. Ama adam ya, bana zarar cevap vermeye bakıyor. Ben de bu sefer diyorum ki ben cemaatın arabalarına bineceğim. Şu arabayı satarım. Güzel bir taktiktir. Şoförü değiştiremiyorsanız arabayı satın. Programı kontrol edemiyorsunuz. Programı kaldırırsınız. Çünkü neden? Ee, özür dileriz. Şu şöyle demiş bu böyle demiş. Ben böyle mi yani? Ondan sonra anlatıyor adamı çıkarıyoruz, sohbetini veriyoruz bizim kanalda. E millet de diyor ki e, tamam burada çıktığına göre bu adam tam öyle sünnettir. Ondan sonra bir de bakıyoruz Nurettin Yıldız'dan. Ondan sonra bir de bakıyoruz Mehmet Emin lan. e şimdi bu sefer ne oluyor? E millet diyor ki hocam bu adam Allah kökte diyor öbür adam sahabe istihatı yok diyor e bu adamlarla bu senin hocan geziyor e biz de şimdi bu sefer zor duruma düşüyoruz. Bu sefer ne yapıyoruz? E tamam o zaman sizin hareketlerinize, konuşmalarınıza biz kontrol edemeyeceğimize göre e biz de millete bunu takdim ve sunum yapamıyoruz. Çünkü neden? E güven vermiyor. Ben Nurettin Yıldız dediler, senle de resim çekti gel. Benden geldi ama Hüseyin Avni Hoca bunu illa ısrar etti. Bu adam dedi, el bu adam şey, genel manada dedi falan. Ama biz de öyle anladık. Hani çünkü rabıta yayınlanmak el-i şartı değil. Ha bir adam... Tevessül meselesinde, hani yücüt suyu hürmetine, gerçi Seyyid Maliki Hazretleri yücüt suyu hürmetine istemeyi inkar eden bir adam da, efendim, el-i er çıkar demişti ama, bu şimdi ortada iki çişiklik konuştu. Yücüt suyu hürmetine, e, yani istenir diyen var, istenmez diyen var falan. Şimdi öyle yok esasen. Hepsi yücüt suyu hürmetine istenir diyor, el-i er sünnette istenmez diyen yok. Vahabiler kan E şimdi bir de baktık, aa... Allah gökte diyen alimler var. 1400 senedir alimler Allah'ın nerede olduğunu bilmiyor. E şimdi bunu görünce Nurettin mesela e Sonra gördüm ben bunu. E ben bunu görünce boş bu şimdi Allah Teala mekan isnadı ve 1400 senedir alimler bunu çözemedi. Büyük iftirası e bu el-i sünnetten adamı çıkarır. Bak şimdi ondan sonra ben ne dedim? Dinlenmez. Ama sen şimdi bunlarla devamlı irtibatlı geziyorsan, tozcuyorsan o zaman biz de seni takdim edemeyiz. Durum bu. Siz hidayet kanalındasınız. Hidayet isteyin. Ben hidayet yaratacağım Allah. Onun için mutlaka itikadımızı düzgün yapmamız lazım. Zerre kadar itikadımızda bozukluk olsa ne namazım, ne teravih, ne oruç, ne zekat, ne fitre, ne haç, ne ömre hiçbiri bizi kurtarmaz. Haşa Allah gökte dediğin zaman çıktın raydan. Bitti sen. Nasıl Allah gökte olacak? Haşa ve kella. Thümme haşa ve kella. Vesi'a kürsi'yü sema'at vel Allah'ın kürsüsü... Şimdi burada benim bir kürsüm var işte... ...kendime göre bir şeyler yapmışlarmışım... ...ben şimdi bunun altında mı üstünde mi? Yani ne altındayım ne üstündeyim ama... önüme almışım... ...veyahut da hani şeydeki kürsüler var ya... ...bizim dernekte de var kandil geceleri falan... ...o zaman kürsüde oturuyorum... ...kürsü benim nerede abi? Altımda değil mi? Buna kürsü denmez de onun için hani... ...şimdi orada bu masa oldu... ...kürsünün neresinde oturuyoruz abi? Bütün hocalar kürsünün neresinde oturuyor? Üstünde oturuyor. Kürsü nerede abi? Altta. Peki bu Vahhabiler Nuruddin Efendi'nin kafası ne diyor? Haşa Allah gökte. Peki Kur'an ne diyor abi? Kur'an ne diyor? Vesi'a kursiyyuhu's semavati vel ard. Ha kürsü, kürsüler namaz okuyorsunuz da Allah'ın bir kürsüsü var diyor. Gökleri, yerleri kaplamış. Gökler yerler Kürsünün altında diyor yani. Kaplamış ne demek? Şimdi bunu bir şey kapladığı zaman buna bir örtü örtümüzü kap, sardığımız zaman kaplayan şey bunun üstünde oluyor. E şimdi gök, kürsü gökleri yerleri kaplamış. Sen ne diyorsun? Allah gökte. O zaman Allah nerede olmuş oluyor haşa? Kürsünün altında. Çünkü sen Allah diyorsun, semada diyorsun. Hele ki teheccüde birinci kaçacağım ahaya inerdi İbni Teymiye beni gibi iner dedi. Sapık. E Beni gibi iner dediyse ne oldu? Şimdi Allah birinci kata indi. Birinci kata deyince kürsü nerede kaldı? Yedi kat köyü üstünde. Uuu allah -u Teala en dipteki katta o. Tövbe estağfirullah oturuyor. Haşa ve kella. İbni Teymiye bu. İbni Teymiye İmam Züfer gibi müçtehit diyor. Haşa ve kella. nuret Yıldız. Haşa ve kella. İbni Teymiye bu. Birinci kata iniyormuş. Haşa ve kella kurban olduğum mimetten çıkmaktan münezzeh. E sen şimdi e, kürsü gökleri yerleri kaplamış. Bu ayet ne diyeceğiz? Peki arş mı yukarıda kürsü mü yukarıda? De bakayım. Arş yukarıda. O zaman rahman alel arşı istifa. Rahman arşa istifa etti. E, şimdi Rahman arşa istifa etti diyorsun. O ayete göre arş yedi kat göklerin üstünde. Kürsü onun üstünde. Arşın üstünde. Arşa istifada da diyorsun ki Allah arşa istifa etti. Haşa oturdu manası yok. E peki o zaman buradan ne anlaşılıyor? Allah Teala göklerde değil. Allah Teala kürsüde değil. Şükür eden. E arşa iştiva ettiyse arş üstünde. Şimdi bir yandan arşa iştiva diyor. Bir yandan da diyor ki Allah gökte birinci katada iniyor diyor. Bu ne oldu ya? Bizim gibi hareket ediyor. Çıkıyor, iniyor. Haşa ukella. O zaman biz itikadımızı düzeltmek zorundayız. Bak bugün bütün ışıkçıların, daişçıların ne kadar esneti e, sabı fırka varsa bunların hepsinin inancı Allah gökte inancıdır. Haşa Ve Vehabilerin inancı Allah gökte inancı. Haşa ukella. Bunlar delilleriyle müstakil kitap yazacağım. Müstakil inşallah. Allah gökte değil. Kitabın adı bu olacak inşallah. Öyle bir şey olabilir mi ya? Ama şu anda e, Vehhabi kafası acayip ilerlemeye başladı. Bu Daesh beraber yayılıyor. Aklımızı başımıza demiştirelim. İtikatta müsamaha yok. Yanlış inançları bize aşılayan adamlarla da muhabbete hacet olmadığı gibi ve oturup konuşmak ve sohbet etmek bir ta haram olduğu gibi yasak olduğu gibi yüzlerine gülmek ve hoşgörüyle yaklaşmak da en büyük haramlardandır. Bütün kitaplarda bunu söylüyor. Menvekkare sahibi bir fakat yani aleh etmilstab. Hadis-i şerif İmam-ı Rabban ne alıyor. Reformist ehli sünnet dışı bir inanca sahip olana saygı gösteren, hürmet ve tazim gösteren İslam'ı yıkmaya yardım etmiş olur. Onun için onlarla görüşenler İslam'ı yıkmaya yardım etmiş olur. Biz onlarla bir yere varamayız. Bundan dolayı bu hareketi yapıyoruz. Seçici oluyoruz. Mecburuz size takdim ettiğimiz konuşmacıların da tam el sünnet olduğu hassasiyetini efendim tespit etmek durumundayız. Bakarsak ki yalpalıyor, yana bele sapıyor, batıla hizmet ediyor. O zaman biz bunlarla Efendim birlikte duramayız. Siz Allah size hidayet ararsanız hidayete bulacaksınız. Ve bu kanalda sebat edin, bu sohbetleri, dersleri takip edin ve devam edin. Biz size işte moral vermek, sizi mutlu etmek, sizi güldürmek, sevindirmek için konuşmuyoruz. Biz doğrular konuşuyoruz. Acı da olsa. Zaten hak daimi acıdır. Hakkı öyle murra. Acı doğrusu hakkı söyle. Bu bizim bazen aleyhimize de oluyor. Nefsimize de zarar veriyor. Yani şahsıma da zararı geliyor. Ne gibi? Dinler arası diyaloğa neler ettim? Ondan sonra da gittim. Belliydi bu kumpas olacağı. Ve bağıra bağıra geldi. Çünkü ondan iki sene evvel kasetler uydurdular. Ondan bir sene evvel, iki sene evvel uydurduğu özele gönderdiler. Bir sene evvel internete attılar. Ben bunları bilmiyor muydum FETÖ'cüler yaptığına? O kadar aklım yok mu benim? Ama yine de dedim ben hakkı söyleyeceğim. Ne yaparsanız bana yapın. İsterseniz öldürün dedim. Zaten beni öldürmekten beter ettiler. Şimdi inşallah saat 9'da bu akşam. Yani akşam 9'de 21 diyorsunuz. Akşam 9'da TGRT kanalında bana kurulan kumpasla ilgili önemli açıklamalar yaptım. Bazısını da hiç duymadığınız konular da var içinde. İnsanlara duyurum. Çünkü çok önemli konular 45 dakikalık bir şey. Teravih kaçırmazsınız zaten. 9'da başlasa iftar sofrasında olmuş oluyorsunuz zaten teravih. Akşamı bile kaçırmazsın. Yani 45 dakika üzerine koyarsan. Yatsı gitmiş 10.30'a. On Onun için 9'da e, hemen herkese mesaj atın. Herkesi efendim bilgilendirin, ilgilendirin. TGRT'de o kurulan kumpasla ilgili açıklamalarımız yani sağ olsunlar bize şey verdiler. Kendileri davet ettiler. Hemen de gittim yani stüdyolarına. Onlar eli sünnettiller, yani şey olarak itikatta amelde eli sünnet üzerine O kanaldaki hocalar yani. Fıkıhta teferruatta bazı ihtilaflarımız oluyor, ama fıkıh teferruatta ihtilaf yok diş dolgusu yok nafile namazın niyeti. Bunlar ne yapmaz adamı eli sünnetlikten çıkartmaz. Adamı sakalı olmasa eli sünnete çıkartmaz. Ama adamın bir tutam sakalı olsa Allah kökte dese eli sünnetten çıkar. Amel başka bir şeydir, itikat kabı başka bir şeydir. Devamlı bunun üzerine vurgu yapıyor. Sizler de herhalde baya bir bu noktada şuurlandığınızı düşünüyorum. Onun için e, TGT'yi mutlaka dinleyin kaçırmayın dokuzda. Biz size doğruları anlatmakla mükellefiz ve bu bizim şahsımızın aleyhine de olsa ben sizi batıla hiçbir zaman şevk etmedim. Marifet olayında da ne zaman anladım ki batıldalar, Fatih'i boşaltmak istiyorlar, Efendi Hazretleri'ne oraya getirmiyorlar. FETÖ'nün projelerine hizmet oluyor. Efendi Hazretlerimizi oraya defnetip... ...Efendi Baba'dan ayırmak istiyorlar. Bunları ben hepsini anladım. Geç anladım. Çünkü neden? Açık vermediler. Açık vermediler. Benim yanımda bu konuları konuşmadılar. Kendi aralarında muhabbet ediyorlarmış. Ama ben bunu geç uyandım. Ama ne yaptım? Hemen beyan ettim. E şimdi ben Efendi Hazretleri'yle görüşmüyorum. Görüşemem. Gidemiyorum. Fitle çıkartmak istemiyorum yani. Gitmiyorum. Ama ben hak üzeriyim. Çünkü Efendi bana... Benle görüşmek için batıla hizmet et, yağcılık et demedi. Ahmet acı da olsa hakkı söyle buyurdu bana. Bu hadisi kendi bizzat bana okumuştur. Es-sâkitu <gülüyor> Haktan susan dilsiz şeytandır Ahmet. Ben ondan bunu duymuşum. Ben onun yolu o zaman bozdur ama. Bak canım uzen şeyler oluyor. Ben de onunla görüşmek isterim. Ama Diğer hoca efendiler ikide bir haftada bir devam ediyorlar gitmelere gelmelere bir şeylere. Yok iftara çağırma yok iftara gidecek miyiz gitmeyecek miyiz hala iftilaf istihar yapacaklar az daha. Ya kardeşim batıla hizmet etmeyin. Bu adamları meşrulaştırmayın bu adamlar batıla hizmet ediyorlar. Fakat bunlardan efendim haberi yok bunların yok iftara çağırmışlar. Efendi Hazretleri seni çağırmadı ya yok efendi çağırıyor. Nerede efendim seni çağırıyor? Efendi seni hakka davet ediyor. Efendim seni İsmaila'yı bırakmayına davet ediyor. cami boşaltmayına davet ediyor. Fatih boşaltmayına davet ediyor. Buraları bırakmayına davet ediyor. Sen batıl projelere hizmet etme. Meşrulaştırma ya. Hak'tan niye ayrılıyorsun ya? İşte birçok hoca efendiyle anlaşamadığımız konulardan biri bu. Neden? Batılı anlayana kadar iyi inceleyelim. Şüphe kalmasın. Ama ne zaman anladık ki bu işte batıla gitti, helüsünetten i harice çıktı... Hadisleri inkara gitti, efendinin yolunu inkara gitti. Ta ben Efendi Hazretleri'ni göreyim diye bunların batılına hizmet edeceğim. Yok öyle bir şey. Birçok hoca efendi bu yanlışın işindedir. Allah ıslah etsin, Allah hidayet Pişman olacaklar ahirette. Efendi Hazretleri de onlara rıza göstermeyecek ahirette de. Çünkü neden? E niye siz hak hücere birleşmediniz ya? Ben sizin hepinize aynı hidayete anlattım. Niye hidayete bulunmuyorsunuz? Yola uyacaksın ya. Yola uyeceksin, mübarek adamsın. Böyle bir şey olmaz. Efendi Hazretleri her daim hak üzeredir. Ve hak üzere olmuştur. Şimdi bir imtihan var. Bu imtihan döneminde mübarek çok ihtiyatlı ve dikkatli hareket ediyor. Bedeninde bazı zafiyetler var. Acizlikler var. Bedeninde. Ruhunda, kalbinde, aklında zafiyetler yok. Ama beden bakımından insan bazen aciz kalabilir. Ali Adel Efendi babamız da kaldı. E kaldığı zaman ne yapamadı? Bazı şeyleri özelde söyledi, genelde söyleyemedi. Niye söyleyemedi? E işte ayakları yürümüyordu. Ali Adir Efendi babamızın. E bizim efendinin içine ayakları yürümüyor. E bunlar çok önemli şeyler. Ali Adir Efendi babamız burada e bazı sıkıntılara düştü. Yakınlarının, aynı durum. Yakınlarının efendim sıkıntılara düştü. E bu sıkıntılardan dolayı Efendi Hazretleri'nin kulağına bazı şeyler fısladı. Evladım ben bunu bunlara diyemiyorum desem çok ortalık gelecek. Benim de gücüm yok, ayağa kalkamıyorum buyurdu. Sen bu işe devam et, yoluna devam et buyurdu. Efendi Hazreti de taviz vermedi. Yani şimdi bir insanın bacanağı, akrabası, oğlu kızı bizi bağlamasın. Onun yoluna uyanlara tabi olacaksın kardeşim. Ve ettebi ise bile men enâbe ileyye. Bana yönelenin yoluna uyu diyor Kur'an. Bana yön yönelenin yoluna uyu. Babanın yoluna uy demiyor. Anladın mı? Hocanın oğlunun yoluna uy demiyor. Şeyhinin bacanağının yoluna uy demiyor Kur'an. Bana yönelen, Halader Efendi bana yönelmiş, Mahmud Efendi bana yönelmiş. Onların yoluna uy diyor. Sen ne yapıyorsun? Bacanağın yoluna uyuyorsun. Anladın mı? Oğlunun veyahut yoluna uyuyorsun. Misal. Damadın yoluna uyuyorsun Mesela birçok tarikatlarda şurada burada Hep damatlar işi götürmüştür Damat Ferit Paşa olayı yoktur yani Sana Allah'a yönelenin yolunu uyu uyurdu Ne oldu Şey Efendi vefat etti dama, Damadı Bizim abimiz oldu Abi damat bacanak bilmem diye Uyun diye bir ayet hadisi yok Bize kıyas verilmiş Kur'an sünnet ortada Kim yanlış yolda bunu terk edeceğiz efendi hazretlerimizin yoluna uymuyorsa bir adam o adamın yoluna biz uyuyamayız Bitti. onun için haktasınız hidayattesiniz doğru yoldasınız yani biz Allah'ın izniyle Ahmet ya, ya, haram yapmaz buyurdu Ahmet'in işlerine hata yanlış görmüyorum senin işlerinde buyurdu hakkımızda bu kadar efendinin teminatı varsa ya o bir şey demiş bu bir şey demiş öbür bir video yayınlamış masumcular af kurmuş bunlar mühim değil Bunlara itibar edilemez. Efendim senin reddettiği, efendim senin tasvip etmedi medresesine talebe vermedi dediği adamla bize ne yani? Onun için çok dolanırsanız, zapsup yaparsanız bir taraftan şeriat bakımından yanlışa gidebilirsiniz. Bir taraftan tarikat bakımından yanlışa gidebilirsiniz. Her türlü batıla sizi saptırma tehlikeleri var. Onun için biz şimdi ne yapacağız? Ayet okuma, hadis okuma, ilim meclisine, sohbet meclisine bakacağız. Bizi Allah'a davet edilen, edenlerin yoluna uyuyacağız. Sizden ücret para istemeyenlerin yoluna uyun diyor Kur'an. Efendim seni görüşeceksin, tamam görüşeceksin. Yardım edersen görüş, yardım etmezsen görüşme. Yok efendim yardım eden gece de da girer. Yardım etmiyorsan kim olursan ol kapıdan dışarı. Sizden ücret istemeyenlere tabi olun diyor Kur'an. Biz hangi sohbetimizde ücret istedik? 40 senedi dinliyorsunuz. Hangi sohbetimize parayla girdiniz? Hangi konferansımız parayla Nerede bilet geçilmiş yani? Sizden ücret istemeyenlere tabi olun diyor Kur'an. Yani ücret isteyenler, para isteyenler, yardım isteyenler ve bunu verirseniz, ederseniz, görürsünüz, girersiniz yoluna gidenler. Zaten Yasin Şerif'i okusanız aklınız basar ya. Aklınız basar. Para para para para nereye gidecek bu ya? Bütün peygamberler tebliğden ücret almamışlar. Maalesek Muhammed'in ecri. Bu dinden dolayı, davetten dolayı, şeriattan dolayı, tarikattan dolayı asla sizden ücret istemiyorum. Peygamberler para istemedi, evliyaullah para istemedi, Der efendi para istemedi, Mahmut efendi para istemedi ya. 40 sene yanında kaldım. Bir kişiden para istemedi ya. Para istenir mi ya? Ücret istemeyenlere tabi olun. E bir şey öden ücret istemeyen bir para isteniyorsa andaki ihlas yok. andaki iflas var. Ama bizim milletimiz hakkı batıldan seçecek kabiliyette değil. Mecbur ikaz ediyoruz. Mecbur uyarıyoruz. Bu batıllar sizi helaka götürür. Efendiden rızastan ayırır. Allah'ın da rızastan ayırır. Yapmayın bunu ya. Yok efendim işte ben. Ben görmek için her türlü tavizi veririm. Ne tabiz vereceksin ya? Adam o zaman Fatih'tik evlenci satın diyor. Sen de buna mı uyuyacaksın yani? Ne tabiz vereceksin? Onun için Rabbim Tebareke ve Teala bizi haktan hidayetten ayırmasın. Bugüne kadar ayırmadı. Ölene kadar da daim eylesin. Bu hususta tabi sıkıntılar Allah feraha çıkarsın. Allah macil feret versin. Bir an önce Ferhanül e etsin, bir an önce Ehlü Sünnet'in sesini dünya hakimesin ve herkes hidayet üzere. Çünkü bu millet biraz da güçten anlıyor. Güç nedir? Güç nedir işte? Sesimiz güçlü çıkarsa, davetimiz güçlü çıkarsa, dergimiz güçlü yayılırsa, evem sohbetlerimiz her tarafa yayılırsa, bütün kanallarda verilirse, işte Facebooklarımız, hepsi bedava yani. Biz hiçbir şeyimiz parayla değil. E bütün bu hizmetler daha fazla yayılırsa, bu da sizlerin işte. Mesaj atmasıyla, tweet atmasıyla, tebliğ yapmak. Bunlar bedava şeyler. Bedava şeyler. Ama çok tesirli şeyler. Çok tesirli şeyler. O zaman insanlar ne yapar? Hak olan yere kanalize olur. Doğruyu dinler, doğru anlar. Namazını kılar. Haramı terk eder, günahı terk eder. E bu kadar iftilaf, bu kadar fitnenin içine, itikadını, amelini, e huzurunu kaçıracak insanların e ne lazım yüzünü görmek? Yani? Ne lazım bunları dinleyip de şüpheye düşmek? Yani temiz kalmak varken hele bir bakayım ne var ne yok. Şu videoyu da kim ne diyor deyip de ondan sonra bulanıp bulaşıp da hadi uğraş temizleme. Bir fitne girdim içine, bir şüphe girdim içine Allah muhafaza bir daha onu temizleyemez. Çok büyük bir pas gelir hiçbir kalancı çıkaramaz. Dinimiz selamette Allah'a dostlarım bize öğretmişler yani. Şu anda kaşınmanın bir üzümü yok. Onun için şimdi kısa bir ara verdikten sonra inşallah ramazan Şerif'te günah işlemenin, haram işlemenin, e, tabi haramlar günahlar hepimiz için kusursuz değiliz ama Ramazan-ı Şerif'in hürmeti, haramlığı ve önemi. Ramazan-ı Şerif'e karşı saygısızlıkların ve haram işlemenin belası, musibeti e, kat kat olacağından bizi yakar. Bundan dolayı bazı işte ikazlarda inşallah bulunmak istiyorum. E, bir kısa aradan sonra tekrar buluşacağız inşallahurrahman. ne kalimatiye Subhanallah ve hamdi okudunuz mu yüz kere Subhanallah ve hamdi acaba alın tesbirlerinize elinize Subhanallah ve hamdi okuyun bir arada bir anda dinleyin bir anda okuyun ağzınızın işi başka kulağınızın işi başka aklınızın işi daha başka e, bugün de birer uyuyordum rüyamda birileri sen, bu arkamdakini soruyorlar bana efendim ben de diyorum ya bu öyle e, sembolik bir şey değil çok manevi değeri var falan anlatıyorum. Bari size de anlatayım. Ee, bu mübarek e, örtü üzerinde Bismillahirrahmanirrahim yazıyor. Ve peşine ve beşşiril müminine bi'enne be lehum minallahi fevvalen kebira. Ayeti yazılıyor. Bu ayet kelime Ahzab suresindedir. allah Teala Habibine müjdeliyor. Emir veriyor. Müjde vermesini emir veriyor. Kime? Mümin kullarımı müjdele buyuruyor. Niçin? Çünkü Allah tarafından onlara çok büyük lütuflar, ikramlar, ni'metler ihsan edileceğini mümin kullarıma müjdele. İnşallah o müjdelenen kullardan oluruz. Bu Ramazan-ı Şerif'te bu müjdeyi hak ederiz. Oruçlarla, teravihlerle, ibadetlerle, Kadir Gecesi'nde inşallah idrak ederiz. Agah olarak ona muvaffakat ederiz, ibadetle geçiririz de, af olarak çıkarız. Bayramımız dostların bayramı gibi olur da bu müjdeyi hak ederiz inşallah. Bu ayet e, burada yazılıyor. Böyle atkerime kerime yazılan birçok levhaler vardır. Ama bunun farkı nedir? Farkı bu mübarek e, örtü kabe muazzaman üstünde kaldı. Bir sene. Bir sene bu mübarek örtünün üzerinden Kadir Gecesi de Kabe'nin üstündeydi. Öyle ya bir sene de mutlaka Kadir Gecesi her sene var. Kadir gecesinde de üstündeydi, Regaib Gecesi'nde de, Miraç Gecesi'nde de, Berat Gecesi'nde de. Bütün mübarek e, Allah'ın haram aylarında da bir sene boyunca biliyorsunuz örtü ne zaman değişiyor? Araf'e günü değişiyor. Zülhüccenin dokuzunda. Bu örtü Zülhüccenin dokuzunda yani akşamına efendim Araf'e gecesi oluyor. Yani bayram gecesi oluyor. Araf, Hacılar arafata çıktığında değişiyor. Ben öyle biliyorum. Çünkü hani izdiham olmasın örtü değişirken diye. Çünkü herkes Arafat'ta olduğu için Kabe'de boşluk oluyor. Yani Zülhüccede değişiyor. Ondan sonra bir daha sene zülh dokuzuna kadar bu örtü üzerinde duruyor. Bu mübarek de bize yalnız Kabe'nin üstünde çok ayet var böyle bunun gibi yazılı. Hepsinde de efendim değişik değişik haçla ilgili vesaire ayetler var. Ama bize müjdeati geldi. E o kadar ayetler içerisinde, o kadar yazlar içerisinde müjdeati geldi bize. Elhamdülillah sizlere gelsin. inşallah. bu mübarek bize bereket oldu. Bu arkamızda, arkamızda. Yani Kabe'nin kuvvetini Allah'ın izniyle e, bereketini, feyzini almış olduk. E, bir sene üzerinde kaldı. Kabe'nin neresinde bu? Her zaman aynı ayet aynı yere yazılıyor biliyorsunuz. Kabe'nin üzerinde her seneki ayetler değişmiyor. Her sene aynı ayetler örtüye yazılıyor. Ve örtüde de aynı yere geliyor. Bu nerede? Şimdi bakın orada yüksek olduğu için alttan bakınca küçük gibi görünüyor. Resme bakınca Kabe küçük gibi görünüyor. Burada bakınca iki metrelik veya da fazlası var eksiyok. Ee, Rukni Yaman'ya ye giderken şimdi Hacel Esfet'ten tavafa başladık. Efendim solumuzu Kabe'ye vererek döndük geldik. Rukni Rukni Şahmi derken efendim Rukni Yaman'ya ye geliyoruz. Hacel Esfet'ten bir önceki dönünce böyle. Hacel Esfet'ten bir önceğine gelince Rukni Yaman'iden bir geçen tarafında şimdi iki tarafı var köşe olduğu için Rukni bu tarafında da yaz var o değil. Ya gelmeden evvel. Tam Rukniyemani'ye gelirkenki son yazı şey olarak o düz bandaj değil, uzun bandajın içinde değil. Altında bu kendine müstakil bandajda. Efendim bu mübarek e, yazıda bir sene üzerinde kaldım hem de Rukniyemani benim de çok dualar kabul eseri gördüğüm ve kabul e, eseni zuhur ettiği Hazreti Cibri'nin orada bulunduğu taf edenler dualarına amin dediği bir noktadır Rukniyemani. Tam onun üstünde melek-i kiramın bulunduğu noktada bulundu yani. E, bu itibarla e, 70 bin melek dualara amin derler diye de hadis-i şerif var. hakkında çok hadis-i şerifler var. Ne zaman tavafta geçsem Rukni Yamani'de Cibril'i gördüm bu Efendimiz Efendim sallallahu aleyhi. Ve Onun için hepimize de bereket olsun. Siz de böyle ne diyorsunuz? Aplike, aplikam aplika mı bilmem ne mi? Böyle e, bu yazının da böyle taklit bir yazı olduğunu zannetmeyin. Kabe muazzamın üzerinde kalmış bir mübarek yazıdır. Allah Teala feyizlerinden, bereketlerinden cümlemiz müstefid eylesin. Amin. Şimdi birinci bölümde de söylediğim üzere Ramazan-ı Şerif'teyiz. Hidayet ayındayız. Hidayet arıyoruz. Şeyh Ramazan en lezîn zile fîl Kur'ân hüdellin nâs ve min minel huda vel furkân. Ramazan ayı ki Kur'an onda indirildi. O Kur'an ki insanlara hidayet için geldi. Gönderildi. indirildi. Yol göstermesi için gönderildi. Ve beyinat açık seçik ayetler. Minel hüda ve furkan. Hidayet ve furkan. Hidayet ne demek? Dost doğru yolu gösteriyor. Cennete varan yolu beyan ediyor. Furkan ne demek? Onun ayetleri hakkı batıldan ayırıyor. Şimdi mesela deminden beri birinci bölümleri ne dedim sana? E şimdi Ramazan'da hakkı batıldan ayıran ayetler indirildi. E sen Ramazan'da hidayet bulamazsan Hakkı batıldan seçemezsen, hala batılda gidersen o zaman ne yapmış oldun? Efendim Ramazan'ın feyizlerinden, Kur'an'ın bereketlerinden istifade edememiş oldun. Çünkü Kur'an sana ne dedi? Efendim benim yoluma yönelen meşayhın, evliyanın yoluna uyun. Bana yönelenin yoluna uyun. Sen ne yaptın? Damadının, şu damadının şusunun, busunun yoluna uydun. Sapıttın işte. Kur'an'ın hidayatine bakacaktın. Ramazan'da hidayat bulamayan, ya ne zaman hidayat bulacak? Ramazan'da af olamayan, ya ne zaman af olacak? Ramazan'da hakkı batıldan ayıramayan daha iflah olmaz. Çünkü neden? Hidayat şey ramazan selam sene tükürler. Ramazan mihaktir ve ayardır imam-ı rabbani buyuruyor. Ve bu hadis-i şerifi okuyor. Ramazan'da günahtan, batıldan kurtulsan, bütün sene selamet desen. Ramazan'da da batıla devam edersen, bütün sene helaktasın. Yani 11 ay daha düzelmezsin diyor. Onun için hidayet arayalım ve mazın nesinde yerinde arayalım. Batılda hakkı aramayalım. Hak meydanda dururken batıllara etmeyelim Ve hidayetten ayrılmayalım. İnşallahı rahman Ramazan şerifte günahlardan, haramlardan özellikle sakınalım. Yani başka aylara benzemez. Başka aylardaki günahlara benzemez. Yani acayip işler dönüyor. Yine de şimdi Beşiktaş şampiyon olduğu herhalde. Mesela başkanın, Fikret Bey'in biz kutlama yapmayacağız. Niye? Ramazan-ı Şerif'teyiz. Biz dualarla kazandık. Yani bu şeyi şampiyonluğu dualarla kazandık. Ramazan-ı Şerif ayında olduğumuz için hürmeten, saygı göstermek için. Çünkü kutlamalarda biliyorsunuz kimisi şampanya patlatıyor, kimisi içki içiyor, kimisi bir açıyor. Herkes bir alem. Kız erkek karışık. E şimdi e, bundan dolayı kendisini takdir ediyorum ve tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Nasıl ki geçen Ramazan mıydı neydi, bir tane çiz çıktı, yönetmen mi yönetici mi ne. Ya bütün millet sizin namınıza oruç tutuyor. Siz orucu yeseniz olur dedi futbolculara. Nasıl tekdir ettim Nasıl tenkid ettim Yanlışa yanlış doğruya doğru Şimdi Fikret Orman Bey'i Takdir ediyorum ve tebrik ediyorum Ramazana hürmeten dedi Dualarla kazanmışık, Kalkıp dedi kutlama yapmayalım Bu iyi bir şey Yani insanlar Toplumsal olaylarda daha dikkat edecek ya Milletin Ramazanına Bayramına gününe gecene hürmet edecek ya Allah'ın hürmet ettiğine Hürmet edeceksin Ramazan-ı Şerif Allah'ımızın en büyük değer verdiği aydır. Ayların efendisidir ya. Onun için günahlara sebebiyet veren şeylerden uzak duracaksın. Ramazan-ı Şerif'te. E bu kutlamalarda bazı günahlara sebebiyet vereceğini onlar da biliyor. Bildiği için adam da buna engeller. Ama bünferit vakavları adam gitmiş kutlamak, içki içmiş, kutlamış. Ondan takım sorumlu olmaz ki. Yani demek istiyorum yönetici burada ne yapmamış oldu? Millete bir efendim Aşırıya kaçma ve günaha düşme tehlikesi yolunu açmamış oldu. Onun yapacağı mı ondan sonra milletin özelinde ne yaptığına? Kimle karışıyor? Herkes evinde yani. Ramazan-ı Şerif'te efendim günahlar da katlanır, sevaplar da katlanır. Ebu Rehre radıyallahu anh edilen bir Şerif'te ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? İnne ümmeti lentuhuza ma'a akgamu şehre ramazan benim ümmetim Ramazan ayını hakkıyla ikame ve icra ettikleri sürece asla rezil-i rüsva edilmeyeceklerdir. Yani ümmet olarak Ramazan şerifi ihya ibadetlerle ikame etmek, orucunu düzgün tutmak, haramlardan, günahlardan sakınmak, efendim ikame ayağa dikmek demek. Ramazan ayını ya ayağa dikeceksin. Şimdi bir ibadeti doğru düzgün yapmazsan o ne oluyor? Direğine aldığın çadır gibi çökmüş oluyor. Ama Direğini düz tuttun mu çadırı dost doğru çattığın gibi efendim namazı da yerine getiren hakkıyla kılan dininin çadırını ayağa dikmiş oluyor. Fakat dekâmet dini hani hadiste namaz dinin direğidir. Burada da Ramazan ayını ikame ettikleri sürece demek orucu da ikamesi var. İkamesi ne demek? Hakkıyla tutulması, haramlardan sakınılması... İşte geçen hadis-i şerifte söyledim. Yalan, gıybet, dedikodu, iftira, şehvetle bakış, yalan yere yeminler, sevapları bozduran, iptal ettiren özellikle oruçla ilgili. E bunlardan uzak durması ve işte oruç tutarken işte namazı terk etmemesi. Şu oruç tuttum namaz kılmadım. Bu yani direği çökerttin aşağı demek. Veya zekatını hesap etmemesi. illa Ramazan'da zekat vermesi şartı yok tabii nisabına göre, ayına göre hesap eder. Ama e, günahlar yapması ve farzları terk etmesi Ramazan'ı yere devirmesi anlamına geliyor. Ramazan'ı yere devirmesi anlamına geliyor. Şimdi hal böyleyken benim ümmetim bunu yaptıkları sürece asla rüsvay olmayacaklar. Kıyle ya Resulallah ve ma hızû Ramazan peki Ramazan ayında ne yaparlarsa rüşvaylıklarına sebebiyet verir. Yani şimdiye kadar Allah tabii genel manada ümmet bazında bizleri helak etmedi. Toptan bir azaba tabi tutmadı. Ümmetimiz işte Suriye'de oluyor, Yemen'de oluyor, Irak'ta oluyor, efendim, Türkiye'de de oluyor olmuyor. Dil terörler, şunlar bunlar vesaire sıkıntılarımız ama Hamayanmar çok ister acısı yanıyor. Doğu Türkistan çok büyük sıkıntı çekiyor. Bunlar tamam. Ve lakin iki milyarlık ümmetimizin, İslam ümmetinin genel manada toptan bir e, helaki yok ama, e, ama şimdi bu iş böyle nereye gidiyor? Kavurlar silahları kuşanmış. Milyarlarca dolar e, silah ihaleleri yapıyor. Amerika satıyor. Suud'a şuraya buraya. Ve böylece e, ümmetin coğrafyasını ateşe vermek, hem de ümmetin paralarıyla, Müslümanların paralarıyla Müslümanlara silah satmak, sonra o silahları Müslümanlara yine kullandırmak. Bakın şimdi Afganistan'ı başlattığına karıştırma Amerika. Çünkü neden Afganistan'ın karışıklığı Çini rahatsız edecek? Anlıyor musunuz? Şimdi Filipinleri karıştırıyor. Mikser gibi durmaz. Çünkü Amerika çökmek üzere. Yani Amerika'da şu anda yollara para harcanacak parası bütçesi yok. Yollar yeniden yapılamıyor. Efendim, Köprü bilmeme yapacak bir durum yok. Hiçbir şey sosyal bir faaliyete para bile veremiyor. Ancak silah ve efendim harp sanayine ağlık veriyor ve bunu da satarak ancak geçinebiliyor. Satması için savaş çıkartması lazım. Savaşı da gelip yavurlar arasında Hristiyanlar yavurlar arasında çıkartmıyor. Madem savaş çıkacaksa Müslümanlar arasında çıksın. Hem Müslüman nüfus kırılsın, bunlar birbirini kırsın geçirsin. Ondan sonra ben de para kazanayım ve ekonomimi ayakta tutayım. Amerikanın projesi bu. Orada gitti Şili Filipinler'de milleti taradı adam. O işit diyor ki biz yaptırdık. Hükümet diyor ki efendim bu dolandırıcılık falan neyse ne yapmak istediklerini anlaşılmadı. Afganistan burada şu anda her dakika patlamalar başladı. 30 kişi 40 kişi bilmem ne ölümler var. Hepsi öyle Müslüman yani. Şimdi ona ona göre genel manada helak olmadık ama bayağı da bir zora girdik ve Bilmiyorum bu kadar silah satışı, bu silahlar nerede patlayacak? Nerede patlayacak belli değil. Ee, onun için e, bu Müslüman coğrafyaya da satılıyorsa bu kadar silah anlaşılan burada patlayacak yani. Allah muhafaza etsin. Patlatmadan imha etsin o silahları. Çünkü YPG'ye silah veriyor terörist PKK'cılara. Oradan askerimiz polisimizi şehit etmesi için. Oradan işte, işte Suud'a veriyor. Suud'da da neler yaptıracak belli değil. Onun için benim ümmetim Ramazan ayını güzel geçirirlerse, ibadetle, taatle, dua ile geçirirlerse asla rezil rüsva edilmeyecekler. Biz şimdi şu Ramazan'da ya 10 gün geçti hadi bundan sonra bile düzene girsek. Benden ne olur demeyin. Bireylerden toplumlar hasıl oluyor. Çakıl taşlarından, kumlardan, tepeler, dağlar oluşuyor. Benim tevbe etmemle mi bu iş düzelecek demeyin. ...kendi adınıza Allah'a dönün... istifar edin, tövbe edin... ...yaptığınız günahları biliyorsunuz... Ben de beraber... ...o zaman bu Ramazan-ı Şerif'ten kalan günler... ...hele ki son 10 gün artık... ...kadir gecesi şiddetle ve kuvvetle aranacak... Tabi önümüzdeki... ...efendim... ...pazarda... ...tabii Bedir gecesini dernekte kutlayacağız inşallah... ...yarın değil... ...önümüzdeki pazarkinden sonra... ...akşamda orada iftar yapıp... ...teravih kılacağız inşallah... Onda da çok kuvvetli rivayet var. 17. gece olması saatse E Bunlarda artık düzene girersek inşallah ümmetimizin kurtuluşu adına bir yardım etmiş oluruz ya. Bir ucundan tutmuş oluruz ya. Mevla'da göre bu ümmet düzeliyor ya. O zaman yani senin tevbenin var ya senin namaza başlaman, ey hanım bacım senin başını kapatman, senin çarşaf giymen ey kardeşim içkiyi bırakman, kumarı bırakman ey zinaya düşkün insan Zinadan tevbe etmen var ya. Vallahi diyorum sana. Mayamlardaki diri diri çiğnene etleri e, yenen insanların da kurtuluşuna vesile olacak. Doğu Türkistan'da kurtuluşuna vesile olacak. Türkiye'nin de PKK'ya de Belasta kurtuluşuna vesile olacak. Suriye'nin de Esed'den, Işid'den kurtulmasına vesile olacak. Senin haramı bırakmanda çok büyük bereket olacak ya. Benden ne olur deme be kardeşim ya. Hepimizave tu bu ilallah cemian. Ey müminler! Allah'a tevbe edin. Bakın dikkat edin. Burada herkes kendi başına tevbe etsin. Veyahut da bir kısım etsin, bir kısım etmese de olur. Yok! an kaydı var. Topluca tevbe edin. Topluca istiğfar edin. Topluca afet bizi deyin. Ve bıraktık şu günahları pişman oluyor. Cemi an Eğer topluca yaparsanız felaha ereceksiniz. E şimdi... Cemiyan olması için bütün Müslümanı 2 milyar bir yere nasıl gelsin de bir anda tövbe edecek? Ama sen de bu ümmetin cemiyan mefhumuna dahilsin. Bir fert olarak tövbe yapmadığın zaman cemiyanı bozuyorsun. Öbür orada zina ettiği zaman ümmetin içtimağını, tövbede ittifakını bozuyor. Onun için de felah gelmiyor, kurtuluşa eremiyoruz. Herkes belada yani. Hepimiz tövbe etsek bütün ümmet kurtulacak. Evet. Ya Resullallah Ramazanda ne yaparlarsa rüşvayla edecek Allah bu ümmeti. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem intihakul fihi. Ramazan ayında haramların hürmet perdesini açmaları, yırtmaları. Çünkü Allah Teala bunu korumalı saha yapmış. Yani girilmez. Sen zina yaptığın anda o sahaya girdin. O perdeyi yırttın. İçki içtin o perdeyi yırttın, Gıybet ettin o perdeyi yırttın. Bunların üzerine Mevlana koymuş haramlık perdesi koymuş. Hürmet sütresi koymuş. Dokunulmaz buyurmuş. Sen bunu açıyorsun, girtiyorsun. Bana ne diyorsun? Allah'ın korusuna giriyorsun yani. Koru. Sen şimdi yasaklı sahaya girdin mi ne yapıyorlar? Adamı tarıyorlar yani. Adamı tarıyorlar çünkü neden? E sana burada dikenli teller koymuş, elektrik hatları açmış. Ya girme buraya demiş. Sen oradan bir çağır. Ne olsa olsun gireceğim. E kendini helak edersin. Ben zene fi ev şerife fi hamran. Kim Ramazan şerifte zina yaparsa... Allah muhafaza ya Rabbi. Yani zina tehlikesi büyük bir tehlikedir. İnsanın nefsi insanı her belaya sevk eder. Zinaya davet eder. Yani adam Kadir gecesinde bile zinaden var ya. Bir gece dur ya. Duramıyor. Müptela olmuş Allah kurtarsın. Efendim. Evşeri befi hamran Ramazan ayında kim zina eder? Başka ayda zina serbest mi? Haşa. Ama Ramazan'daki zina yani ne gibi olur? Camide zina etmek gibi olur. Veya Yahut Efendim ne gibi olur? Allah mı da kardeşinle zina etmek gibi olur? Yani şimdi zinanın da çeşitleri var. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor? Faizin 70 kusur e, günahta dahli var. Ne ahyet ver aculun Zina günahının en az şey faiz günahının, faiz günahının en altını söyleyeyim mi size diyor? Ondan aşağı yok. Kişinin annesiyle zina etmesi gibidir diyor. E şimdi gibidir diyor. E şimdi sen normal karıyla affedersin para karşılığı zina edenle kardeşiyle, anasıyla zina edeni bir tutabilir misin? E işte sana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölçüler veriyor. Onun için haramaydaki zina başka aydakine benzemiyor o da zinadır ama burada katlanma var diyoruz sana anlasana kim ramazan-ı şerifte zina ederse veya içki içerse uyuşturucu çekerse bira aynı rakı aynı e ben sarhoş olana kadar içmiyorum bir damlası aynı yudumu aynı laene'llahu men Allah semavat ila mislimin el hul Allahu teala ve göklerde bulunan bütün melekler göklerde bulunan bütün melekler bir daha seneki Ramazan başlayana kadar ona lanet yağdırırlar. Bir senelik lanete girdi daha. 11 ay lanette kaldı. Allah Teala bu sana lanetim üzerine olsun. Cehenneme hak cehenneme girsin. Cennetten mahrum olasın. Allah Teala'nın bedduası ne demek ya? Allah Teala'nın bedduası yani her şeye kadir zaten. Onun bedduası bizim gibi bir acizin bir şey istemesi anlamına gelmiyor. Bilfiil icraat anlamına geliyor. E bizim bedduamız e, tabii talep manasına geliyor. Allah'ın dua, bedduası rahmeti, salavatı o bilfiili tatbikattır. Resulullah salat ediyor. Bizim salatımız ne? Biz de Allah'ımız salli diyor. Ama biz salat edemeyiz ki. Ben Resulullah salat ediyorum diyemezsin ki. Sen nasıl salat edeceksin? Allah'ım Allah salli. Ey Allah'ım sen salat et. Daha salavat okumanın manasında anladığımız yok yani. Çünkü neden? E, ya Rabbi rahmet senin. Feyz senin, bereket senin. Sen salat. Ben ne yapabilirim ki? Ben ancak senden talep edebilirim. Biz istekte bulunuyoruz. Ama Allah Teala salat ederken ne yapıyor? feyizlere rahmetlere, nurlara gark ediyor. Oca Allah Teala'nın laneti ne demek? Belasını vermesi demek. Bir daha seneki Ramazan'a kadar Allah'ın laneti üzerine olsun diyor. Zina eden, içki içen, Ramazan'da haram işleyenler bir sene lanette kalır diyor. Ha bir daha Ramazan'a yetişecek de ölmezse tevbe edecek de o laneti üzerinden kaldırabilsin. Ve inma de Ramazan. En büyük tehlikesi, e bir daha sene Ramazana kadar lanette kaldın. Hadi Ramazana ulaştın, tevbe ettin, pişman oldun, o Ramazanı düzgün geçirdin falan, laneti bir senelik laneti kaldırdın. Peki ya Ramazana ölü, ulaşmadan ölürse? Yani bir daha Ramazana bu bu Ramazanda zina veya içki Allah muhafaza. Nasip oldu bir adama. Bu adam girdi lanetullahın içerisine. Ondan sonra bir daha Ramazan'a kadar kaldı Allah'ın azabında. Yani maddi manevi lanetler, uğursuzluklar üzerine çökmüş yani. İflah olmayacak. Ya bir de ölürse bir daha Ramazan'a kalmadan ne olacak? Feleyselevu indellahi husenet dünyette bihen nara. Yani en büyük tehlikeyi görüyor musun? Halbuki bu adam Ramazan'da zina etti diye. Oruçta tuttu. İftardan sonra etmiş zinayı. Veya bu adam Ramazan'da içki içti diye. E gece savurdan evvel içmiş. Yani orucu bozmamış. Hal böyle olunca bu kişinin Allah indinde diyor ateşten cehennemden sakınacağı bir tane hasenesi bir tane sevabıyla kalmaz. Yani bir daha Ramazan'a varmadan ölürse ahirette bir sevabı yok. Namazı orucu arada ne kadar ibadet yaptı. Hep de gitti boşuna. Hebeham ben surah. 13'ü Ramazan'dan sakının. Allah Teala oruçlarımızı namazlarımızı kabul edip haramlardan muhafaza eylesin. Amin ve <gülüyor> sallallahu